Bölüm 264 Belirli bir insana veya hayvana lanet etmenin yasaklığı. Hadis 1553. Rıdvan biatında bulunan sahabilerden Ebu Zeyt, Sabit ibn Dahak el Ensari'den, Allah ondan razı olsun. Rivayete göre.